Sanat ve Sanatçılar Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvaz Sevgili seyircilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programına daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu programımız edebiyattan tiyatroya, operadan dansa, müziğe, ee, sanatın e, aşağı yukarı ana dallarına uzanan bir program. Ve bu programda bu dalların kendince ünlenmiş, bu dallarda ürünler vermiş, emek harcamış sanatçılarımızı konuk ediyoruz, söyleşiyoruz. Bu söyleşlerin içerisinde sanatların birbiri arasındaki bağlantılar var mı? Bir yaratıcı yaratma serüveni ne dışarıdan bakınca neler söyler? Sanatın o kendi dalı arasında hayatla ilişkileri nedir? Ve bu alanda verilmiş deyim yerindeyse mücadele nedir? Gibi soruların yanıtlarını arıyoruz. Bu haftaki konuğum Sayın Cengiz Özek. Cengiz'ciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili dostum hemen sevgili dinleyicilerimiz. Dostum Uluslararası Kukla Festivali kurucusu ve yöneticisidir. Bu yıl kaçıncısı olacak? Cengiz? Bu yıl on, e, 2010 yılında 13. 13. Demek ki 12 yıldır e, benim de şahsen izlediğim ve hayran kaldığım uluslararası bir festival. Şimdi ilk önce istersen 2010'dan söz etmeye başlayalım. Tabii ki seve Festivalden seve. ve bunu Cengiz Özek e, arada bir iki sponsor dıştan katkıda bulunan sponsorun bir iki e, şeyi, e, program dışında tümünü kendisi gerçekleştirmiş. Sonra şeye de varacağız e, oraya da gideceğiz. Kendisi en son Kolombiya mıydı Arjantin miydi? Kenya, Kenya, oradan Polonya ve İsrail. En son İsrail, evet, onlar oraya da geleceğiz. Tabii Şimdi ki. 2010'dan söz edelim Cengiciyimiz. 2010 yılı hepimizin bildiği gibi İstanbul kültür başkenti, Avrupa kültür başkenti evet. programına dahil edildi ve üç ülkeden biri Türkiye ve İstanbul'da üç başkentten biri. Evet. Diğerleri Almanya. Ve Macaristan. Macaristan'da evet. Peç, Türkiye'de de İstanbul evet. Kültür Başkentini ev sahipliği yapıyor. Biz de bu vesileyle Kukla Festivali'ni biraz daha geniş bir zamana yaymaya karar verdik. Hı hı. Üç ana başlık altında bunları topluyoruz ve bir genel başlıkla da anacağız bütün bu çalışmayı. Hı hı. Dünyanın kuklası İstanbul'da. Başlıyor, çok güzel, evet. güzel, çok güzel. İlk defa ülkemizde 21 Mart Dünya Kukla Günü kutlanacak. 21 Mart'ta 5 e, kıtadan 5 gösteriyi davet ederek çok e, Dünya e, Kukla e, Günü'nü hep birlikte kutlayacağız. Niye 20, 21 Mart? Yani özelliği var mı? Bilmiyorum yani dünyada böyle karar verilmiş. Öyle karar güzel. böyle peki, karar verilmiş. 21 Mart aynı zamanda birçok değişik gününde e, başlamak. Aa, günü sanıyorum. Hı hı hı. Dans günü, şiir ha, günü evet, galiba. Evet, doğru, doğru, doğru. Aynı zamanda Nevruz galiba. <gülüyor> 21 doğru. Mart'ta çok iş var. Ee, Kukla da yani ilginç bir şey aslında. Kukla hayatın bir başlangıcı gibi bir şey. Hı hı. Aslında baharın Başlangıcı olan Nevruz'la da bir biçimde denk düşüyor. Çok güzel. Çok anlamlı bir gün Çok anlamlı, aslında. hakikaten anlamlı. Ee, ve e, Dünya Kukla Günü'nü ilk defa Türkiye'de kutlayacağız biraz önce de söylediğim gibi. Beş kıtadan beş gösteri gelecek. Hı hı. Aynı zamanda burada Türk tiyatrosu da e, Karagöz'e de özel bir yer ayıracağız bu e, güne mahsus olarak. Hı hı. E, atölye çalışmaları olacak kukla yapımı üzerine. Hem Karagöz hem Avrupa Kuklası üzerine atölye çalışmaları gerçekleşecek. Bunun yanı sıra iki ay süreyle devam edecek Dünya Kuklası'ndan Örnekler başlıklı bir kukla sergisi harika, açılacak. Harika. Bu kukla sergisini iki ay boyunca izleyicilerimiz izleyebilecekler. Ee, bu sergi aynı zamanda bir köprü niteliği. 14 Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'ne bağlayacak bizi. Anladım. Kukla Festivali'nin bu yılki repertuarı oldukça zengin. Söz edelim ee, Tabii ki. E, bir kere bir dosya açıyoruz. Hı hı. Bu dosya Shakespeare'i konu edinen kukla oyunlarından oluşacak. Evet. Bu çok ilginç Hakikaten bir çalışma. Ilginç. Evet, evet, Çünkü evet. kuklada Shakespeare... Bizim için oldukça önemli biraz İstanbul'un tarihine gidecek olursak özellikle 19. yüzyılda veya 18. yüzyılın sonlarında Arabın İntikamı diye Beyoğlu'nda birçok kukla oyunları oynandı. Ya ya buyurun. Ve yani Otello'ydu tabii, bu. Tabii tabii. Onun için İstanbul'la başka bir bağlantısı var Shakespeare'in. E dedik ya İstanbul Kültür Başkenti 2010 yılında. Evet. İşte onun için dedik ki Shakespeare'i konu edinelim. Çünkü Shakespeare özellikle bazı oyunlar bizim ülkemizde e, Türk seyircisinin kalbine oturmuş Shakespeare olduğunu bilmek sizin. Değil mi? Ee, onun Aa. için bu konuya da bir e, dikkat çekmek babında bunu e, böyle formüle edelim Çok diye güzel. düşündük. Hı hı. E, şu, bu dosyanın dışında yine tiyatro o, yu, biraz kendine e, misyon edinmiş kukla gruplarını yani çeşitli tiyatro yazarlarının oyunlarını kullanan e, kukla gruplarını da davet etmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Böylece e, 15 e, grup e, yabancı grup Oo, yurt dışından bayağı, bayağı, gelecek. Evet 15 ciddiymiş. yabancı grup yurt dışından geliyor. Türkiye'den de bir 10 grup katılacak. 25 grupluk bir e, festival olacak. Her grup birkaç kere tabii oynayacağını düşünürsek... Sanıyorum yüze yakın performans, 10 müthiş, müthiş. Ee, işte workshop, aa, bir sergi ve konuşmalar, e, e, atölye çalışmalarıyla bayağı görkemli bir e, festival bekliyor e, İstanbul'a İstanbul bu onları. yakışır. Peki 2010 komitesinden bir destek söz konusu mu? E, 2009 yılında e, desteklenen Ender festivallerden biriydik. E, Kukla Festivali olarak. Sanıyorum e, bu 2010 e, attığı doğru adımı e, bu 2010 ajansı 2010 yılında da devam ettirecek yani diye Yani aklın yolu de bir de bazı eleştiriler var da o yüzden söyledim. Yani çok O ciddi. kadar içeriğini bilemiyorum tabii evet. ama e, beklentimiz e, tabii ve projemizin e, kabul edilmesi e, yolunda. Şu anda artistlik komiteden geçmiş yürütme kurulundaki dosya inceleme sürecindedir. Mümin edelim. E, yani kabul edilmemesi için bir neden görmüyorum. Ama bilinmez dersiniz. Şimdi biraz daha geriye gelelim. Yani evet. yakın bir geriye evet. gidiş olsun. İnadına sondan başladım. Evet. Hani hep biz ABC diye gitmeye alışmışız. Tersi olsun dedim. Şimdi Polonya'ya gitmiştin. Evet. İsrail'e bir bir de Kenya'ya Kenya gittik. Bunlar peş peşe için peş gerçekleştiğini evet. biliyorum. Evet. Şimdi bunlar da bu gidişlerden sonra buralarda tabii gösteri yapmaya gösteri gittim. Festivallere yapmaya Hepsi festival evet. Sonra basında izlediğim kadarıyla da e, bayağı basında geniş yer aldı. Evet. Yani bir e, yan adam ödülü almıştın. Yok Polonya'da Varşova'da, Varşova'da. düzenlenen bir e, kukla festivalinde yaşam boyu onur ödülü Büyük verdim. olay. Yani büyük bir Esnafla. olay, Türkiye için bir onur bu. Fakat İsrail'de de başına gelmedi, kalmadı. <gülüyor> Oysa ikisinde de festivaldi. Şimdi bunlardan söz edelim. Evet, yani Polonya bildiğiniz gibi kuklaya büyük önem veren bir ülke. Evet. Özellikle büyük. eski e, sol blok ülkelerinde kukla büyük bir değer. Evet. İnanılmaz büyük. Yani bizim Atatürk Kültür Merkezi büyüklüğünde Ya, ya dev ya. tiyatrolar, ya. içinde konuk odaları, atölyeleri... Ya. Terzaneleri e, okullarıyla dev binalar kuklaya ayrılmış durumda. Ya. Büyük sahneler her bir tiyatronun içinde 2-3 hatta 4 e, sahne yer alıyor. Çocuklara, büyüklere aynı zamanda deneysel kuklaya ayrılmış özel alanlar var. Hı hı. Yani e, bu ülkelerde kukla çok büyük bir e, değer. Hı hı. Ve dört yıllık bir üniversite eğitiminden geçmeniz gerekiyor. Kuklanın türüne göre de iki yıllık bir master ya Buyurun bakalım, lazım. buyurun bakalım. Ya. Bu tabii ki e, yalnız bu ülkelere mahsus değil. Fransa'da, Amerika'da, İran'da bu türlü üniversiteler mevcut. Evet. Maalesef bizim köklü bir kukla geçmişimiz olmasına rağmen hala ülkemizde böyle bir çalışma şöyle dursun. Tiyatro, oyunculuk eğitimi veren okullarda dahi evet. e, kültürel anlamda Geleneksel formdaki Türk tiyatrosu hiçbir zaman öğretilmiyor. Ya maalesef. Maalesef. Öyle. maalesef bu bir acı. Ya, ya. Özellikle UNESCO'nun Karagözü e, son günlerde Türkiye lehine dünya kültür mirasına e, kabul etmesi bize biraz daha fazla sorumluluk ve görev yüklemekte. Ama bu görevi algılayabilecek e, bir eğitim kadrosuna ihtiyacımız var. Çok doğru. Çok doğru. Umut ediyorum. Biraz daha fazla değer vereceğiz kendi sanatımıza. İşte Polonya'da e, peş peşe iki ödül aldım. Çok güzel. Bunlardan e, bir tane karagöz oyunuyla Hı -hı. tamamen. Hı -hı. E, geleneksel bir karagöz oyununu yeniden modernize ederek yani modernize dediğim hiçbir şey değiştirmeden sadece oyunculuk enerjisini günümüz oyunculuğuyla pekiştirerek e, sunduğum gösterimde. Ki sizin de çok yakından bildiğiniz büyülü ağaç. ağaç. Evet, ee, Polonya'nın sinemanın başkenti olarak kabul edilen Lodz şehrinde düzenlenen tek kişilik oyunlar festivalinde en iyi geleneksel tiyatro yorumuyla e, Mart ayında ödül almıştım. Harika. Ee, daha sonra Varşova'da düzenlenen festivale işte bundan 20 gün kadar önce davet Hı -hı. edildim. Bu da çok büyük ve oldukça önemli bir festivaldi. Dünyanın en ünlü tiyatroları, kukla tiyatroları yer alıyordu. Burada da yaşam boyu onur ödülü çok güzel. verildi. Marika. Benim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Sevgili dostum kutluyorum. Sağ olun, çok kutluyorum. Hakikaten ederim. bu bireysel bir başarı diye kabul etmiyorum. Bir yazar olarak, bir yurttaş olarak söylüyorum. Bu ülkenin başarısı. Demek ki yani dışarıya böyle imkanlar olduğu zaman evet. ya da çalışmamızı imkan dediğim maddi anlamda da demiyoruz. Biz bunu hiç istemedik. Evet. Ya. Yani evet. bir sevgi bağı, bir alkış, Doğru. bir destek, bir coşkuyla kazanamayacağımız, yapamayacağımız şey kesinlikle, yok Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, özellikle bu küreselleşmeyle e, hızlanan evet. a, dünya yaklaşımında e, yok olup gitmemek için bir su damlası gibi... Ya. Kendi kültürünüzden bir renk sunmanız gerekiyor. Her zaman o akıp giden suyun içinde Aynen. varlığınızı sürdürebilmeniz için. İşte bu anlamda geleneksel kültür oldukça önem kazanıyor. Toprağın sana getirdiği Değil mi? bu kültür bir değer kazanıyor. Bu oldukça önemli. Bunun üstüne basa basa durmak gerekiyor. Evet bize çok farklı bir yön kazandıracağını inanıyorum. Evet. Nedense kendi anamızın sütünü yani bu ülke anlamında sütünü, kendi evet. anamızın sütünü kusmaktan tadalıyoruz. Maalesef Sahip çıkmak maalesef. değil de kendi toprağımıza, toprağımızdan şey yapmıyoruz. Yani işte Tanzimat'la başlayan bir süreç bu maalesef. Daha sonra da iki diğer yönetimlerde bir kompleks. Bu bunun heyecanıyla yanıp tutuştular evet. ve işte günümüzde de Evet. Bir Peki e, Cengiz'ciğim soğutmadan şimdi oradan e, e, İsrail'e geçti. İsrail'de. Evet. evet. İsrail'de basına ya yansıdığı oradan izledim ben. Evet. E, epey bir macera olmuş. Şimdi Sormayın bu, evet. Şimdi e, e, oradaki gösteriden önce söz edelim. Evet. Sonra dövülşe gelelim. Ee, Kudüs'e davet edildik. Kudüs Hı -hı. E, bildiğiniz gibi İsrail'in yönetiminde Hı -hı. bir şehir ve dünyanın en önemli şehirlerinden biri. Çünkü Üç dinin kalbinin attığı nokta. Evet. Çok çok önemli bu anlamda. Ee, burada büyük başarılara imza atmış bir küçük tiyatro var. Filistin National Theater. Yani Ulusal Filistin Tiyatrosu Hı -hı. adı. Yasal bir tiyatro. Hı -hı. Ee, İsrail hükümetine vergisini ödeyen bir normal tiyatro. Bu tiyatro birçok oyunlar sahneye koyuyor. Dünyanın birçok yerinden yönetmenler geliyor, oyunlar koyuyor. Ve tiyatro festivalinin, müzik festivalinin yanı sıra bir de kukla festivalleri var. Çok bu yıl 16.sı yapıldı bu festivalin evet. ve biz de davet edildik. Ee, bildiğiniz üzere Karagöz e, Kuzey Afrika ülkelerini, Kuzey Afrika ülkelerini komşu olan diğer Arap ülkelerini hı hı. ve Balkan ülkelerini oldukça etkilemiştir. Ve oradaki kukla sanatını yeniden yapılandırmıştır. Ve buradaki e, yeni kuklanın adı her zaman Karguz, e, Kargaz, e, Aragoz ya da Karagyozis olmuştur. <gülüyor> e, i̇şte bu Suriye ve etrafını etkileyen Karagaz ile Hacı İvat'ın serüvenleri bütün Suriye'yi heyecanlandırmıştır bir dönem. İlginç. E Suriye'de bildiğiniz gibi bugünkü Lübnan'ı, işte şu andaki İsrail topraklarını hmm. kapsayan büyük bir bölüm aslında. E büyük bir alan. Tabii. E bu açıdan bizim için ilginç bir noktaydı. Çünkü ben aynı zamanda Akdeniz Kukla Birliği'nin de ikinci başkanlığını Yürütüyorum. Hı hı hı. Burada dünyada bütün Akdeniz ülkelerinden temsilciler bulunmaktadır ve özellikle burada Karagöz kendi varlığıyla yeniden yapılanmış kuklayı araştırmaktadır. Hı hı. O açıdan Filistin bizim için ilginç bir noktaydı ya da İsrail diyelim bugünkü deyimiyle ve buradaki kuklacılarla tanışmak onların geleneksel tiyatrosunu sorgulamak ve onlara bir Karagöz atölyesi açmak bizi çok heyecanlandırdı. Ve bu daveti hemen kabul ettik. Yalnız gösteri yapmakla e, kalmayıp işte büyük bir e, profesyonel yönelik atölye çalışması yaptık. Çok güzel. Bir karagöz figürü nasıl yapılır ve kendi figürlerini kendi karagöz figürlerini yarattık. Ö önce içindeki yaratıcılıklarını bravo, harekete geçirdik. Bravo, kendi figürlerini güzel. çizdiler ve bunu deve derisinden imal ettiler. Hı hı. Böylece onların eline ileriye doğru yönelik bir imkan, bir Kukla verdik. Türk kuklasını verdik. Çok güzel. Yani çok, çok eskiden önemli. kaybolmuş ya. e, kuklalarını yeniden onlara gösterdik. Bu açıdan sanatsal olarak büyük bir mutluluk duyduk. Elbette Ve Kudüs ve e, Nazaret'te iki gösterimiz oldu. Yine Büyülü Ağaç adlı oyunumuzu oynadık. Hatta sayın e, büyükelçimizin görevlendirdiği Türk konsolosluk yetkilileri Hı. ve onların çocukları ve eşleri de gösterimize gelip bizi onurlandırdılar. Son derece mutlu olduk. Yalnız ülkemize dönerken oraya gelelim. İsrail polisi bizi bir terörist gibi algılayıp bir saat boyunca elimizden pasaportlarımızı alıp ee, yanında da asistanım var. Yanında Norveçli. da Norveçli bir asistanım var. E, yani bir Türk ve bir Norveçli'nin e, ne İsrail'de işi ne işi var? Heh. Üstelik Türk tiyatrosu üstüne eğitim veriyorlar ve Filistin asıllı insanlarla e, e, bir işbirliği içindeler. Yüzde yüz bunlar teröristtir. Başlı başına bir hikaye konusu Diye şey. düşündüler evet. sanıyorum. E, bildiğiniz gibi son e, dönemde iki Norveçli gazeteci de Gazze'ye girip oradaki işlenen katliamı e, Norveç basınına evet. sızdırınca İsrail'liler küplere binip e, o iki gazeteciyi e, ülke dışına sürmüşlerdi. Evet. Bunun da etkisi var bence. Bunun etkisi hmm. ve Son dönemdeki işte Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasının evet. e, etkisi bir a, e, bir arada olunca bir Türk ve bir Norveçli bir araya geldi. Bunlar da bir <gülüyor> şey yaptılar herhalde burada diye düşündüler. E, garip bir şeyle her ikimiz de aynı anda iki değişik polis tarafından, ikişer değişik polis tarafından çapraz sorguyla sorgulanarak elimizden pasaportlar alınmış bir şekilde e, hakarete varan bir şekilde sorgulandık. Niçin sizi çağırıyorlar? Niçin ee, birlikte çalışıyorsunuz? Neden buraya Varşova'dan geldiniz? Niye Varşova'ya gidiyorsunuz? Niye başkasını çağırmıyorlar? Ne biçim kukla bunlar? Kuklalarınızı göreyim. Bunlar kukla mı? Silüet ya, e, işte gibi ya. bir takım şeyler. Bana kuklacı olduğunu ispatla. Senden başkasını bulamıyorlar. Hep aynı sorular dönüp dolaşıyor. En sonunda aklıma şu geldi. Hı hı. Yani Lütfen biz girin internet sisteme bakın. Ya da Google'a adımı yazın. Peki yazacağım deyip bir alaycı şekilde gidip emin bir şekilde nasıl sordan da bir şey çıkmayacak diye gitti İsrail polisi. Sonra herhalde e, şaşırmış bir biçimde gelip sorguya ara verdiler. Çünkü internette herhalde, e, herhalde vardı ne 17 milyon sayfanın farkına varınca ya. E, bir sorgulama ara verdiler. Ama bu sefer minicik bir odaya alıp e, bütün üzerimizdeki eşyaları, ayak tabanlarımı saatlerce inceleyerek... Ee, ve bütün bavulumdaki eşyaları dökerek <gülüyor> yani neredeyse çok, uçağı kaçırıyorduk her şeyimizi şey yaptılar ya. ve asistanımın önündeki laptopunu alıp sırt çantasını alıp cep telefonunu alıp ayrı ayrı onları her birini ayrı ayrı özel olarak paketlediler ve uçağın bagajına vermek üzere aldılar. Ki insanın özgürlüğüdür biliyorsunuz laptopunu evet. yanında alıp ya, cep telefonum ya. benim özgürlüğümdür yanıma almam. Yani e, biz de bunu e, saygısızca bulduğumuz için basınla paylaştık. Aynı zamanda işte çeşitli e, Dışişleri Bakanlığı'na ve bizim Büyükelçiliğimize aynı zamanda İsrail Başkonsolosluğu'na Hı. durumu bildirdik. Doğrusu bu. Doğrusu bu. E, çünkü yapılanlar biz doğru bulmuyoruz. İnsanlar bunu bilmeli. Tabii. Çünkü Türkiye büyük bir ülkedir. E, Türkiye'den gelen sanatçı da Türkiye'nin büyüklüğüyle Tabii ki. daha doğrusu her insanın hak ettiği bir şekilde ağırlanmaya ve yolcu edilmeye hak kazanmış bir ülkedir. Tabii ki. Onun için gerekli saygıyı göstermek zorundadır her insan. Tabii ki. Ne kadar yani bunun hiç olumlanacak bir yanı elbette ki yok. Fakat evet. ne kadar olumsuz da olsa her şey bir deneyimdir diye de bakma. Tabii ki. Bizim güzelliğimiz Tabii var. Tabii ki. Yani bir deneyimdir. İşte böyle bir şeyle de rastladık. Evet. Belki de yarın bir kukla oyununun konusu da olabilir ya. Yani. Olabilir tabi. Ve bütün dünyaya da iyi bir eleştiri olur istedikçe. Evet. Için. Yani bunlar e, bizi tabi yıldırmak üzere yapılan bir şeylerdi. Bir daha oraya gidip gösteri yapmayalım istiyorlardı sanıyorum. Ay inadına. Tabi canım. E, gidip orada bir o tiyatroda bir oyun sahneye koymaya karar Hı, verdim. Çok güzel bilakis bizi yıldıracağına bir kamçı vazifesi gördü. Saygı Ki biz konservtarda öğlediler. Yıldız Hanım'dan böyle bir eğitim aldık. değil mi? Yıldız Kentler'den. <gülüyor> Ama bu doğrusu bu. Bizi kamçılardı yani Bunu Buna e, çok sevindim doğrusu. Evet. Şimdi e, Demin de sözünü etmiştik sevgili dinleyiciler. E, Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nin kurucusu Cengiz Özek ve 13. yılından da söz ettik 2010 için. E, şimdi İsterseniz Kukla Festivali'nin başına dönelim. Tabii ki. İlk kuruluşunu, çünkü bunların yüzde yani dışarıdan 1-2 yıl bir sponsor desteği aldı. E bu doğal bir şey tabii ama yine başaran o komitenin hem kurucusu hem başkanı ve yürütücüsü, yani fikir babası ve mimarı hep Cengiz Özek oldu. Ve sadece 1-2 yıl bir sponsor desteği buldu, diğerlerinde sponsor da yoktu. Ve kendi başına uluslararası... ...Türkiye'de ilk kez olan Uluslararası Kukla Festivali'ni 13. yıla getirdi. Bu hakikaten olağanüstü bir şey, alkışlanacak bir şey. Şimdi birinci yıldan başlayalım evet. sevgili Cengiz. Nasıl doğdu bu? Şimdi aslında ben çeşitli festivallere davet ediliyordum. Öyle bir şey gördüm ki yani küçücük kasabada dahi Kukla Festivali yapılıyor. Hı hı. O şehri hareketlendirmek, yeni bir enerji verebilmek için... Aslında belediyelerin bulduğu bir işletme politikasıydı aslında bu. Ama... Verimli bir şey. Verimli bir şey. Yani Türkiye'de bu kadar köklü bir kukla geleni olmasına rağmen hiçbir şey yapılmıyor. Evet. Tabii ki sorun çok, ekonomik problemler var vesaire vesaire. Her şeyi devletten de beklemek olmuyor. Yani biz kuklacı olarak ne yapabiliriz? Herkes soruyor ya bir festival var mı i̇şte biz de gelip İstanbul'da oynasak. Yapalım mı evet. diye düşünürken yapalım dedik hı hı. ve yurt dışındaki çok yakın dört arkadaşımızı davet ettik. Hatta bunlardan biri de İsrailliydi. Öyle <gülüyor> <Değil> mi ayrıca? <gülüyor> <Evet>, hatırlıyorum hatırlıyorum. <gülüyor> hatırlıyorum. İngiltere'den Ali Alina Ashbel ee, gitti mesela. Diğeri Avusturya'dan Oleg Renzen. Ee, diğeri Tadeusz Bicbieński Polonya'dan çok çok büyük bir usta. Diğerini hatırlamıyorum şu anda. Hı hı. Ee, ve Türk grupları vardı. Ve hiç sponsorumuz yoktu. Ee, ve e, otel bulmakta büyük sıkıntı çekiyorduk. Herhalde. herhalde. Oteli ödeyecek paramız yoktu çünkü. Ve e, ne yaparız ne ederiz diye düşün. Oraya ara buraya ara. Bütün otelleri arıyoruz. Hiç kimseden olumlu bir cevap alamıyoruz. Ya, ya dedim bir acaba İstanbul valiliğini arasam Anlasam dedim. Mi? Yani kimse de ilgilenmez ama bir deneyeyim dedim. Aradım İstanbul Vali Sanat'tan sonra da Vali Yardımcısı evet. Çok şaşırdım. Allah Allah ilk defa böyle bir şey oluyor. Buyurun dedi. İşte anlattım durumu. Böyle bir festival organize ettiğimi tamamen kişisel çobayla yaptığımızı. Yalnız bir otel ve yemek problemlerinde sıkıntı yaşadığımızı. Dedik oteli... Çözeceğim sizin için. 15 dakika sonra beni arayın. Bravo. bravo. Ha, i̇nanamadım. 15 bravo. dakika sonra aradım. Hakikaten iş çözülmüştü. Ya. Yalnız çözülmekle kalmamıştı. Cumhuriyet'in 75. yıl kutlamalarına festivalimiz kabul edilmiş. Çok güzel. Daha çok güzel. birinci yılındaki bir festival. Çok güzel. Büyük bir onurdu. Tabii. Büyük bir onurdu 75. yılda kabul edilmek. Ve ee, çok e, sevdiğim bir vakıf. E, o zaman da çok değerli dostum e, İstanbul Şube Müdürü'ydü. Sayın Orhan Kurtuldu. TOBAV'ın e, İstanbul e, Başkanı. e, Başkanı'ydı. Ben de Ve, o zamanlar genel sekreter. Doğru, edeyim. doğru anımsıyorum. <gülüyor> Ve e, büyük bir incelik gösterip e, festival e, gruplarına yemekleri de Tobal üstlendi. TOBAV üstlendi. TOBAV'ın lokalinde e, lo yemekler oldu. Böylece bütün sorunlarımız çözülmüştü. Seyircimiz de koşarak oyunlara geldi. Ve ilk yıl büyük... Bizim için büyük tabii, ama tabii, tabii. şöyle baktığımız zaman son derece komik bir karla e, festivali kapattık ki şu tarihe geçebilir aslında tabii. dünyada yapılan e, tek özel e, yani e, tek tek demeyelim özel fest ender özel festivallerden biriyiz ve belki de tek kar eden festivaliz. <gülüyor> <gülüyor> ya, güzel, evet, tek kar eden bir festivaliz. İlk yılında Öyle, kar ettik. 13. yıla gelme kolay değil. Ve 2. yılda tamamen kendi olanaklarımızla yaptık. 3. yıldan sonra bir büyük bir e, bisküve çikolata firması sponsorumuz oldu. E, ve bu sponsorluk 8 yıl boyunca devam etti. E, daha sonra firmanın spos, spora daha fazla yatırım yapma planlarıyla sanata olan yatırım projesi geri plana düştü. Evet. Ve ondan sonra da gene kendimiz bu destekleri yaratmaya çalıştık. Festivalimizin her zaman ülke konsoloslukları kültür merkezleri hı hı. destekçisi olmuştur. Hep yanında olmuştur. Bunun yanı sıra eee işte, e, Avrupa'nın e, çeşitli kültür fonları ya da Doğu'da oluşan özellikle Tayvan ve Japonya gibi ülkelerde oluşan ülke kültürel fonlarından her zaman destek almışızdır. Çok güzel. Çok... İnşallah tamam. Türkiye'den de günün birinde büyük destekler <gülüyor> Bir destek alabileceğiz. Alırız, değil, mi? Evet. değil mi? Peki e, bu konuda da e, çok düşüncelerin üretici düşüncelerin olduğunu biliyorum da sevgili Cengiz Özek. Yani gelecek kuşaklara... Gençlere hatta e, yani okuma çağındaki çocuklara bunu nasıl? Yani evet. yapım anla içine içine nasıl atılabilir? Şimdi e, aslında verdiğim bir karar var. Hı hı. Daha doğrusu e, verdiğim karardan önce festivalin serptiği tohumlar var. Hı hı. Bunlar yeşeriyor. Bu çok önemli. Artık günümüzde ödenekli tiyatrolar, hı hı. özel tiyatrolar kuklaya yer vermeye başladı. Festivalden önce kuklayı bir tiyatro türü olarak kabul etmeyen, değil mi? Karagözü tukka sayan insanlar yeah. festivalden sonra bu illegal olarak kabul ettikleri sanatın legal olduğunu anlamaya başladılar. Zaten artık kuklayı kabul etmemek ayıptı çünkü koskucuman festivali vardı. Yeah, yeah. Ee, bunun için artık ödenekli tiyatrolarda ve özel tiyatrolarda yani devlet, şehir tiyatroları ve çeşitli özel tiyatrolarda kuklaya yer verilmeye başladı. Bu büyük bir gelişmedir bence. Uh -huh. Bunun yanı sıra sadece kukla yapan tiyatrolar kuruldu. İnsanlara bir cesaret geldi. Yeah, yeah. Kuklayla Çok, Çok önemli. Vallahi. İşte festivallerin amacı budur zaten. Bravo. Bu amacı da festival kendi kendine başarmıştır. Bunu da ee, ...çok rahat söyleyebilirim. Tabii ki bizim de kendi kültürümüzdeki kuklanın hiç değilse bir müzelik değer olarak korunabilmesi için... ...devletin yapması gereken Milli Kütüphanenin ya da e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hı hı. ilgili müdürlüklerinin üstlenmesi gereken görevi üstlenecek bir proje peşindeyiz. Hı hı hı. Yine özel bir girişim çok olarak güzel, çok güzel. E, hatta bir kukla vakfı oluşturuyoruz şu anda. O vakıf üstünden bunları gerçekleştirmeyi hedefliyorum. E, bir Karagöz Müzesi ve Dokümantasyon Merkezi. Değil mi? Kurmak bize bu istiyoruz. yakışır. Bu önemli. Tabii. Bir kere e, bütün araştırmacılara açık bir dokümantasyon merkezine şiddetle ihtiyacımız hı hı. var. Bunun yanı sıra son derece modern, interaktif bir müze kurgulanması gerekiyor. Gölge nedir, nasıl oluşur? Tek spot olursa ne olur Tabii iki ki. spot olursa ne olur? Tabii ki. Gölge nasıl şekil değiştirir? İşte bunları e, görerek, deneyerek hı hı. öğrenebileceğimiz, e, görebileceğimiz bir müze oluşturmak istiyoruz. Çok güzel. Aa, aynı zamanda bu bilgisayar destekli bir müze olacak. Yani tek bir tuşa basıldığı zaman bütün eski karagöz ustalarına ulaşabileceğiz. Bütün dünyadaki karagöz e, sahibi olan müzeleri Görüp onların kataloglarını ziyaret edebileceğiz. Böyle bir müze planlıyoruz. Çok. Bunu e, sanıyorum birkaç yıl içinde gerçekleştirebileceğiz. Bunun için şu anda bir bina arayışı içindeyiz. Hı hı. Bulur bulmaz böyle harekete geçmek istiyoruz. Harika olur. Aynı zamanda Harika. tabii ki bu müzenin çerçevesi doğrultusunda devamlı ve düzenli karagöz göz gösterilerinin yapıldığı bir e, tiyatro salonu olacak. Burada özellikle modern gösterilere hı hı. yer verilecek. E, senenin e, belli günlerinde de klasik oyunlar oynanacak Ve atölye çalışmaları olacak <gülüyor> e, Belli yaş grupları için Bunlar hedeflerimiz doğrultusunda e, Sanıyorum birkaç yıla kadar gerçekleşecek Ve ileriye dönük tohumlar bu şekilde atılmış olacak Çok sevindim. Geleneksel tiyatromuza de Diye mi? Değil Zaten mi? diğeri ilerliyor Evet çok sevindirici Mümin ederiz ki bir an önce sonuçlanır Evet işte her şey ekonomiye bağlı ama yapacağız. Sevgili dinleyicilerimiz bir sanat ve sanatçılar programın daha sonuna geldik. Bu programımızın bu haftaki konuğu Sayın Cengiz Özek idi. Gölge oyunu ustası ve Uluslararası İstanbul Kukla Festivali kurucusu ve genel sanat yönetmeni idi. Cengiz'ciğim çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür Katıldığı ederim için. gösterdiğiniz Gerçekten ilgiyle. çok ilginç bir program oldu bence çok çünkü mersin. çok bilinen bir konu değil, evet. alan değil fakat evet. çok e, ne bileyim heyecanlandıran, heyecanlandıran bir alan olduğu için doğrusu. Çok e, herkesin ilginç yani. e, sevdiği e, bir alan değil aslında mi? kukla. Evet. İçimizdeki keşfedici ve maceracı dürtüleri harekete geçiren bir sanat. Değil mi? Bu açıdan hepimiz kukla Ama deyince ayrıntıyı çok bilmeyiz. Yüzümüz yani. gülümsüyor. Hı hı. Değil mi? Evet. Önemli olan kuklayı bilmek ve Kuklu olma bak. <gülüyor> çok güzel, çok güzel. Bu son söz olarak da güzel bence. Buna yürekten katılıyorum. Efendim haftaya görüşmek üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar, hazırlayan ve sunan Ülkü Aybars.